Oynayanlar: Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış, Mustafa Sabri, Engin Yüksel. 44. bölüm. Hanedandan Mahmut Şevket Efendi'ye bir devlet çıkmıştı. Mürebbiyelerinden bir çerkez hanım bir Mısır paşasıyla evlendirilmiş. Paşa ölünce malı, mülkü, emlaki, çiftlikleri bu hanıma kalmış. O da bütün malını mülkünü ellerinde büyüyen çok sevdiği Mahmut Şevket Efendi'ye devretmiş. Ama Cemal Abdülnasır iş başına geçince ne yazık ki o mallara el koydurmuş. Mahmut Şevket Efendi'ye ne oldu peki? Çaresiz Kahire'den ayrılıp Paris'e gitmek zorunda kaldı. Gülmek ve rahatlamak yok yani. Bu da bir kader değil mi? Mustafa Sabri Efendi, vaktiyle Mısır'da Maarif da yapmış olan Ayan Meclisi Reisi Heykel Paşa'nın yazdığı Hayatı Muhammed kitabını tenkit için o ilk risalesini hazırladığında. Heykel Paşa bu kitapla ne yapmak istemiş olabilir? mucizeleri inkar ediyor. Hepsini bir şekilde tevil ederek açıklamaya çalışıyor. Peygamberin Kur'an'dan başka mucizeye ihtiyacı olmadığını yazıyor. Heykel Paşa Fransa'da okumuş. Fransızların etkisiyle bu eseri kaleme almış. Hocanın cevabı ne olmuş peki? Hoca bu kitaba bir cevap yazmış. Yazmış ama bastırmak için para yok. Müslüman kardeşlerin lideri Şeyh Hasan-ül Benna... ...bu kitap meselesini işitmiş. Birkaç talebesiyle birlikte... ...bir gün Hoca Efendi'yi ziyarete geldi. Yanındakiler... ...üniversiteli seçkin gençlerdi. Mustafa Sabri Efendi ile Hasan-ül Benna... ...ilk defa tanışıp konuşuyorlardı. Hasan-ül Benna demiş ki... Efendim... Bir kitap yazmışsınız, bastıracak mısınız? Eh, malum harp zamanı. Herkes yokluk ve sıkıntı içinde. Bendeniz 200 adet satın almak isterim. Estağfurullah efendim. Zahmet buyurmayın. Bu 200 adet kitabın bedelini peşin ödemek isterim ki bastırmaya bir faydamız olsun. Daha çok almak isterdik ama bugünlük imkanlarımız buna el veriyor. İnşallah daha sonra yine alırız. Efendim. Peki. Kitabın adı konusunda ne düşünürsünüz? İki iman arasında kesin söz. Gaybe inananlar ve inanmayanlar olsa... Ben ertesi gün ihvanın Hilmi Yencedide semtindeki merkezinden parayı alacağım. Fakat o gece hoca efendi düşünmüş ki iki iman olmaz... Gaybe inanmayan adamın imanı mı olur ki iki iman diyelim? Bu kitabı temize çekme işini siz yapmıştınız değil mi? Evet, bize nasip olmuştu. Sabahleyin beni çağırmış. Gittim. Buyurun hocam, beni çağırmışsınız. Aman evladım, hemen git. Kitabın ilanları basılmadan yetiş Üstad Benne'ye selam söyle Gözlerinden öperim Hoca ismi şöyle koymuştu: El Kavlül Fazl Gaybe iman edenlerle iman etmeyenler arasında kesin söz Bir zahmet evladım Peki hocam hemen gidiyorum İnşallah yetişirim Hemen gidip ihvanın merkezinden 200 yüz nüshanın parasını aldım Tanesine 15 kuruş fiyat uygun bulunmuştu. Bu parayla iyi cins kağıttan yetecek kadar aldım. Kağıt bulmak çok zordu. Hemen hemen her şey dışarıdan geliyordu. Bulduk elhamdülillah. Mısır o zamanlar İngiliz idaresi altında. O hizmet size mi kısmet oldu? Rabbim öyle lütfetti. O günlerde Mısır'ın büyük yazarlarından Mahmud Abbas el-Hakkad... Muhammed'in büyük davası, iddiası adıyla bir kitap çıkarmıştı. İçinde güzel yerler vardı. Bir yerde diyordu ki, hem ümmi olsun okuma yazma bilmesin, hem de belagat ve fesahat alimlerine, üstadlarına önderlik etsin. Bu ancak ilahi bir mevhibe, bir lütufla mümkün olabilir. Sen hiç mektebe medreseye gitme, Hiçbir hocanın önünde oturma, fakat ömrünü ilimle, edebiyatla geçirmiş, o yolda tükenmiş insanlar senin ağzına baksın. İşte bu ancak bir peygamberin işi olabilir. Bu, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunu ispat için kafi değildir. Güzel, daha ne dersin? Ben de öyle zannederdim. Ama Mustafa Sabri Efendi ilmiyle beraber çok zeki bir insandı. Söylenen sözün içinden söylenmeyeni de bulup çıkarırdı. Bu sözlere de bir cevap yazmıştı. Allah Allah! Bu sözlere ne gibi bir cevap yazılabilir ki? <gülüyor> Gel öyleyse kendinden dinleyelim. Yaz evladım kitabı okudum. El Akkad'ın kaleminin ne kadar kuvvetli olduğunu evvelden bilirim. Vaktiyle Günlük El Bela gazetesinde yazdığı bir baş makaleyle hükümeti devirdiği hatıralardadır. Esher şeyi bu kitaptan 200 tane aldırıp talebeye dağıtmış. Bir hayilgi gösteren var demek ki. Devam edelim oğlum. Yalnız Üstad Akka'da eğer kimse şu suali sormamışsa ben soracağım. Ve cevabını kendisinden beklerim. Ne suali hocam? Kur'an-ı Kerim Muhammed Mustafa'nın kendi sözü müdür? Yoksa Allah tarafından gelmiş bir vahiy midir? Eğer Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla gelen ve gönderilen bir şeyse bu kabul... Mustafa Sabri Efendi'nin gönlümde silinmez izler bırakan taraflarından biri de samimi, mert, istikrarlı ve tutarlı bir insan olmasıydı. İnandığı gibi yaşardı. Hak bildiği davasında her şeyini feda etmeye hazırdı. Bunu defalarca yapmıştı da. Harp meydanında, ateş hattında, kurşun yağmuru altında bir mücahit ne kadar fedakar ve fedaiyse hoca da öyleydi. Bir gün kendileri anlatmışlardı. Hüseyin Cahit Yalçın bir makale yazdı. Yazısını ölçüsüz buldum. ...baktım hiç kimse cevap vermedi... ...ben cevap verdim... ...o da karşılık verdi... ...mücadele devam etti... ...sonunda aciz kaldı... ...hoca beni tehdit ediyor... ...milleti benim aleyhime kışkırtıyor... ...demek zorunda kaldı... ...böyle bir şey var mı hocam? Yok canım... ...ben sadece ortaya attığı fikirlere cevap veriyorum... ...o kadar... ...neden böyle bir iddiada bulunuyor ki? O günlerde iddiatçılar bir arada otururken... Yakup Kadri Karaosmanoğlu demiş ki, Hüseyin Cahit, bu hocanın önüne geçemezsin. Öldürün, kurtulun. Bunlar parazittir, fitnedir. Ancak öldürerek bu iş hallolur. Bu hoca yenilmez. Tam da iddiaçılara yakışan bir söz. Bu haber bana ulaşınca tekrar bir makale yazdım. Yakup Kadri Bey'in sözü fakir için bir iltifattır. Bu hoca yenilmez, öldürün. Böyle demiş. Söylemek isterim ki yenilmeyen aciz şahsım değildir. Haktır. Ben yenilmesi mümkün olmayan hakkı tuttuğum için Allah'ın izniyle yenilmiyorum. Allah benimle. Siz de hakkı tutun, siz de yenilmeyin. Oysa batıl daima yenilmeye mahkumdur. Bu arada Cenab-ı Şahabettin de bir yerde dütü zevcat hakkında garip fikirler ileri sürmüştü. Ona da şöyle cevap verdim. Bunlar istatistik uydurmalarını Allah ve Resulü'nün emrinden üstün tutuyorlar. Allah'ın haram kıldığı şeyleri acaba mı ki bir tecrübe etsek de görsek diyorlar. Yahu sarhoş, sarhoş belli ki batacak, faize bulaşadı iflas edecek zinayla uğraşan belli ki illetlere müptela olacak İşin belası batılı hak kabul edip batıla hak diye sarılmak Mustafa Sabri Efendi'nin ruh deryamı heyecana ve galeyana getiren sözlerinden birisi de şudur bir gün Müslümanların garipliğinden öz yurtlarında bile gurbette gibi olduklarından bahsederken ...hazret şu mühim cümleleri sarf etmişti. Çocuklar... ...garip, öksüz, kimsesiz kalan davamız... ...bugün öyle fedailer ister ki... ...dava uğrunda yalnız dünyadaki rahatından değil... ...ahiretinden de fedakarlık etmeye hazır olacak. Yıl 1944... Sabri Efendi'den bu sözü duyunca şaşırdık kaldık. Moda tabirle şoke olduk. Tabii bu dinen tehlikeli bir sözdü. Böyle bir şey bizim aklımızın ucundan bile geçmez. Biz Hoca Efendi'nin bu sözünü... ...mutasavvıfların sekir halinde... ...vecd içinde söyledikleri sözler gibi değerlendirdik. Uzun süre başka kimseye söyleyemedik. Ta ki... Bediüzzaman Hazretlerinin de aynı şeyi söylediğini duyuncaya kadar. Peki Bediüzzaman Hazretlerinin böyle dediğini nasıl duydunuz? Üstad Bediüzzaman'ın talebelerinden Tahiri vardı. Bu Tahiri abey Üstad rahmetli olduktan sonra Medine'yi Münabere'ye gelmişti. O anlattı. Ne zaman? Nasıl söylemiş bu sözü? Nazif Çelebi Hacı götürüyormuş. Tahiri ağabey'e rastlayınca beş tane kontenjanım var hazırlan seni hacca götüreyim demiş. Tahiri ağabey gelmiş üstada açmış konuyu. Efendim bizim Nazif Çelebi hacı götürüyor. Beş kişilik kontenjanı varmış hazırlan seni de götüreyim dedi. Tahiri şeytan bazen de sağdan gelir. Sana hac farz oldu mu? Yok efendim. Neyim var ki benim? Hac farz olmadıysa seyahat mi çıkacaksın? Gidiş dönüş sana kaç güne mal olacak? İman hakikatlerini yazıyorsun. Sizler yazınca dağılıyor. İnsanlar bu hakikatlere muhtaç. Niçin kendini düşünüyorsun da Müslüman mahrum kardeşini düşünmüyorsun? Yahu cennete yalnız mı gireceksin? Başkaları da girsin. Onlara da vesile ol. Şimdi senin için nafile. İman hakikatlerini tebliğ etmekse farz. Niçin işin hafifine kaçıyorsun? Birkaç risale daha yazarsın. Belki birkaç Müslüman daha kurtarırsın. Bir milletin imanı gidiyor. Millet cehenneme gidiyor. Sen cennette kendine yer hazırlıyorsun. Cennete hep sen mi gideceksin? Bırak başkaları da girsin. Tahiriye ve işte bunları anlatmıştı. Bu Üstad Bediüzzaman'ın... ...iman davasına hizmet için... ...uhrevi sevaplardan, derecelerden... ...vazgeçtiğini gösteriyordu. Daha önce Medine-i Münevvere'de... ...üstadın tarihçeyi hayatına... ...önsöz yazarken... ...gözden geçirdiğim risalelerde de... ...böyle bir söze aslamıştım. İman hizmeti için dünyayı değil... Ahireti bile feda etmeyi göze almaktan bahsediyordu. Bu sizi rahatlattı mı? Ancak ondan sonra Mustafa Sabri Efendi'nin bu sözünü sohbetlerimde kullanmaya başladım. O güne kadar ciddi olarak temkinliydim. Tabii yine bu ifadeden yanlış manalar çıkarmamalı derim. Mustafa Sabri Efendi o sözünü bir yere bağlamış mıydı? ...biz öyle susup kalınca... ...birbirimize bakınca... ...şöyle devam etmişti. Çocuklar... ...ahireti feda meselesi... ...tuhafınıza gitti galiba. Sus pusu oldunuz. Ahiret feda edilir mi? Ya da nasıl feda edilir? Hı? Şaşırdınız. Haklısınız. Fakat görün ki... ...dava heyecanı insana neler yaptırıyor... ...neler konuşturuyor... ...Hanzale'yi biliyor musunuz? Biliyoruz ama... sahabeyi Kiram'dan... ...hani gece vakti... ...münadileri duyunca yatağından fırlayıp giyinen... ...Resulullah'a yetişebilmek için... ...gusletmeye vakit bulamayan sahabe... ...işte bu davası uğruna... ...ahiretini feda etmektir... ...Hanzale bu seferde şehit olmuyor mu hocam? Evet... ...şehit oluyor... Efendimiz ashabına diyor ki gidin. Hanzale'nin ailesini ziyaret edin. Gelin kızımıza baş sağlığı dileyin. Bir de Hanzale'nin evden ne şekilde ayrıldığını bir sorun bakalım. Hatırladım hocam. Evet hatırladım. Ashab Hanzale'nin hanımına yeni gelin hanıma taziyede bulunuyor. Efendimizin sualini soruyor. Gelin hanım diyor ki Aa, hiç sormayın. Bunu peygambere söyleyemem, utanırım. Münadi'yi işitince yataktan kalktı, giyindi... ...aman yetişeyim dedi ve yıkanamadan evden ayrıldı. Ve durum efendimize bildirilince... Evet, ne buyuruyor? Siz söyleyin hocam, lütfen. O zaman efendimiz diyor ki... ...şimdi işin sırrını anladım. Şehitler yıkanmadan gömülür. Fakat baktım ve gördüm ki... Yüce alemlerden gelen bir melek cemaati. Hanzali'nin cesedini yıkayıp gasp ediyorlardı. Demek bunun içinmiş. 44. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç. Prodiksyon.